Sabah 94.9'da Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ee, bu hafta yeni filmlerimiz var. Gayet ilginç bir vizyon var. Ee, bir yandan yaklaşan festivallerimiz var. İki festival birden İstanbul'da Film Ekimi ve neredeyse aynı günlerde Ankara'da, e, pardon Adana'da Altın Koza Film Festivali. Ee, bu filmlerden de bahsedeceğiz. Bu filmlerden de bahsedeceğiz. Haftanın filmlerini de bir hayli konuşacağız ee, Yeşim de birazdan bize katılacak Ben Melis Behlil ee, Bu hafta ilginç bir vizyon dedim Çünkü e, daha önce yıllar önce aslında e, yapılmış Ve e, izleyicilerimizin bir kısmının belki de görmüş oldukları bir film Sekiz sene sonra bizde ilk defa gösterime girmiş olacak e, Bu film about Ali. Ali hakkında Darbaraye Ali. Orijinal adı Asgar Farhadi'nin daha erken dönem filmlerinden ilk filmlerinden biri dil kendisi. Eee Ali hakkında iyi yaptığında da zaten İran'da daha önce birkaç film çekmişti ama uluslararası ününü aslında Farhadi ilk olarak Ali hakkında filmi ile kazandığı diyebiliriz. E, ardından da tabi bildiğimiz gibi bütün diğer filmleri geldi e, Ayrılık özellikle iyice bir e, tırnak içinde sanat sineması yıldızı haline getirdi Asgar Ferhadi'yi e, Bu filmde ise Berlin'de e, en iyi yönetmen ödülünü aldı Ee, ...filmin başrollerinde aslında Farahdinin daha sonraki filmlerinde de gördüğümüz bir kadro var. Görüşüfte Farahani, Shahab Husseini, Taraneh Ali Dosti ve Merila Zarei. Görüşüfte Farahani özellikle e, burada dikkati çekiyor çünkü bu filmden sonra e, Ridley Scott'un Body of Lies'ında oynadı, Body of Evidence'ında e, oynadı e, Görüşüfte Farahani. O filmde oynadıktan sonra da e, İran'a bir daha, daha doğrusu önce İran'dan çıkması yasaklandı. Ardından da e, çıkma fırsatını bulunca ayrıldı İran'dan ve bir daha dönmemek üzere e, ülkesini terk etti. Şimdi e, Fransa'da yaşıyor kendisi. Paris'te hala film çevirmeye devam ediyor. Hollywood'da ve Fransa'da pek çok filmde oynuyor. Gölçifte Farahani. Şahap Hüseyni'yi de en son satıcı filminin Başrolünde gördük. Kendisi yönetmenlik de yapıyor. Dediğim gibi Ferhadi tekrar tekrar aynı oyuncularla çalışmasıyla da tanınan isimlerden biri. Eli hakkında daha sonraki Ferhadi filmlerinde de gördüğümüz... Kendisini yavaş yavaş açan hikayelerden e, yavaş yavaş bize ipuçları veren filmlerden en başta her şeye hakim olamadığımız e, hikayelerden biri e, burada da e, kaybolan genç bir kadının öyküsü var. Bir grup arkadaş hafta sonunu geçirmek üzere bir e, tatile gidiyorlar Hazar Gölü'nün kıyısında. Aralarından bir tanesi e, Almanya'dan yeri, yeni dönmüş. E, bu geziyi organize eden kadın da onu bir arkadaşıyla tanıştırmak istiyor genç bir kadınla. Fakat bu genç kadın da e, bu tatil esnasında gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Şimdi biz bir parçayla... Devam edelim ee, bu filmden sonra yaşım gelince daha detaylı da konuşmak istiyoruz Eli hakkındayı. Çünkü Ferhadi Türkiye'de çok e, sevilen bir yönetmen ve e, bu filmde aslında e, dediğim gibi ilk defa dünyaya onu duyuran film olarak çok da önemli bir e, rol üstleniyor. E, hatta şey de söyleyeyim bu arada e, bir süredir sinemaksimum. E, sinemalarında bir salon daha işte kenarda kıyıda kalacak daha az ticari filmlere ayrıldı Art House CGV adıyla çok fazla duyurulmuyor her zaman mesela geçen hafta da American Honey mesela Canyon'da bir salon bir saat gösterildiğine ben şahsen tanıklık oldum bu filmde yine o kapsamda gösterilecek. Şimdi Andrea Bauer'dan Song for Ellie'yi dinleyeceğiz. Bu filmin kapanış müziği. Aslında film için yazılmamış ama isme de tutuyor. Farhadi bu parçayı e, kullanmayı tercih etmiş. Dinleyelim. Evet e, Asgar Farhadi'nin Eli hakkında filmi sonunda bizde de büyük ekranda e, vizyonda görebileceğiz ve Yeşim de aramızda Tekrar merhaba e, Sinef ile hoş geldiniz e, Eli hakkında hakikaten bu hafta e, özellikle hani benim de tavsiye edeceğim filmlerden biri e, Bir de Farhadi'nin aslında Türkiye'de ciddi bir aslında hayran kitlesi oluştu bu süre zarfında Evet Öncesinde aslında 2003'ten beri film çekiyor olmasına rağmen biz bir ayrılıkla e, genel olarak dünyada ün kazandı. Sonra e, geçmiş satıcı. Hepsini izledik. Ama e, ben özellikle Farhad'ya hayranlarını ya da Farhad ile ilk kez tanışacak olanlar için bile Eli hakkındayla başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biraz e, birbirleriyle ilintili filmlerde yani temalar hani. İçinde dolaştığı, sorguladığı meseleler. E, Zaten sürekli bir bulmaca gibi böyle kat kat açılma anlatısı. Ki Eli hakkında e, bence biraz böyle e, psikolojik gerilim türüne de göz kırpan bir film. E, ama psikolojik gerilim... E, ...türünü birazcık da dönüştürüyor. Çünkü orada hep şeydir ya, işte kim yaptı, evet. e, tam olarak Bana ne oldu? Aslında biraz La Ventura'yı da hatırlatıyor. Yani doğrudan o Avrupa Sanat Sineması'ndan, Antonioni'den gelen... ...hani bir grup arkadaş, işte üst, orta sınıf ya da üst sınıf e, bir yerde e, birlikteyken... ...birinin kaybolması. Tabii sonra daha farklı gelişiyor ama o bir anda kayboluverdi hikayesi... Baya la Ventura'dan neredeyiz? O kaybolma öncesindeki o bahsettiğin işte sayfede hani bir grup ıı, tatil yapan insan şeyindeyse yani film o kadar ıı, hafif bir tonla başlıyor ki böyle çok uçarı çok coşku dolu ve bir Eric Rohmer filmlerini de andıran bir tarafı var. o Fransız yeni dalgasının o ıı, dönemine de göz kırpıyor aslında. O yüzden film böyle iki bölümden oluşuyor hani o kaybolmadan öncesi ve sonrası gibi ıı, çok farklı iki tonu var. Ama o psikolojik gerilimde bence sorular değişiyor burada. Çünkü ne oldudan ziyade e, bir süre sonra aslında esas ilgilendiğimiz şeyin karakterler ne hissettiği, ne düşündüğü, e, birbirlerine ne söyledikleri, ne sakladıkları. E, aslında filmin temel meselesini bu oluşturuyor. Ama bütün bunları da çok temel ahlaki... Sorular ve sorunlar üstüne kuruyor. Günümüz İran'ı üzerine çok ciddi keskin gözlemler var. Bir taraftan arka planda o da var. Ee, bana o şey çok ilginç geliyor. Bir grup arkadaşın kendi içerisinde son derece modern ve batılıymış gibi bir ilişki kurma biçimleri. İşte Mesela bir şeye karar verecekleri zaman e, oylama yapıyorlar mesela. Kadınlar erkekler eşit oya sahip. E, Erkekler kadınların da hani fikrine son derece kıymet veriyor şu bu falan derken e, Ama bir taraftan aslında evli olmayan kadınların e, yanlarında bir refakatçi olmadan seyahat etmesi yasak Yani bu bile çok temel o kaybolma meselesinde e, o grubu zorda bırakan şeylerden biri Çünkü o kaybolan insanın yanlarındaki varlığını nasıl açıklayacaklar yetkili otoritelere yani böyle e, şeyleri gözümüze sokmadan e, zaten Farhadi'nin şey lafı var e, Hani ben kendimi politik bir insan olarak görmüyorum ama hani toplum üzerinde bahseden bir film toplumdan bahseden bir film yaptığınız zaman kaçınılmaz olarak politik oluyor e, dolayısıyla Farhadi'nin sineması da e, çok kör gözün parmağını bir politika yapmadan ama var olan durumu o kadar iyi gözlemliyor ve o kadar güzel arka plana yerleştiriyor ki Kaçınılmaz olarak aslında son derece politik filmler. Bir taraftan da bence Evrensel tarafı da bu orta sınıf ahlakı üzerine ve orta sınıf üzerine e, yaptığı gözlemler... Bir hanekelikte var yani. <gülüyor> Kesinlikle hanekeyle bir e, akrabalıkları var. Evet. Ee, bu arada hemen hatırlatalım. Farhadi e, hem... Satıcıyla hem ondan önce bir ayrılıkla e, iki defa yabancı e, dilde film Oscar'ını da kazandı. Hani ondan önce iki defa kazanan hiç yok değildi. İtalyanlar, Felliniler zamanında bol bol almışlardı. Ama bir İranlı yönetmenin, e, İranlı-Amerikanın arası bu durumdayken bu ödülü iki defa alması e, oldukça dikkat çekiciydi. Geçen sene de bir halde konuşmuştuk bunu e, geçtiğimiz Mart bu. Başı ödüllerden sonra. Bir de filmin oyuncu kadrosundan da bahsetmek lazım evet, belki. Evet ben biraz bahsettim demin ama e, hani Ferhani'nin e, sonradan zaten Hollywood'a geçiş yaptığı Fransa'da yaşadığını da söyledim ama söylemediğim bir özelliği daha var onu da sen anlat. Evet e, Farahani e, İran'da yaşadığı dönemde zaten aslında 14 yaşında sinema yıldızı olan çok genç yaşta e, şey olan e, meşhur olan bir oyuncu <gülüyor> ve İranlıların çok sevdiği bir oyuncu. Ailesi de zaten sanatçı yönetmen oyuncu. Öyle ama daha sonra Fransa'da yaşamaya başladığı dönemde e, yaptığı e, bir e, kendisinin de bir parçası olduğu e, bir video Sezar ödülleri için genç e, Fransa'daki genç sanatçıların yer aldığı. Ee, bir tanıtım videosunda e, Çıplak gözükünce Bütün İran ayağa kalktı O güne kadar İranlıların en sevdiği Genç yıldızları iken İran'ı temsil eden neredeyse e, Bir e, figürken E, ortalık ayağa kalktı. Yani İran'a geri dönemiyor artık. Bir de arada Ridley Scott filmi de var. Yani o ikisinin birden... Ki Ridley Scott filmi aslında birazcık hoşlarına gitmiş İranlıların. Biraz çünkü CIA'ya eleştirel baktığı için CIA'nin e, zamanında İran'da çevirdiklerinden dolayı. Ondan ziyade esas bu e, Sezarlar için çektiği video bir anlamda tamamen şey olmaz. Sonrasında ailesi de çok ciddi baskı görmeye başlamış çünkü e, o olay. Sonrasında onlar da e, ...tacizlere... ...maruz kalmışlar... ...ama İran'da yaşadığı dönemde... ...çok erken yaşta oyunculuğa başlıyor... ...yaptığı şeylerden biri de aslında müzik... ...sırf genç kadınlardan... ...oluşan bir rock topluluğunun solisti oluyor... ...daha sonra müzik yapmaya şu anda... ...Avrupa Amerika arasında... ...sürdürdüğü hayatında da devam ediyor... Ödülü de var Underground Rock Festivali'nden ki aslında e, öyle bir kadın grubunun müzik yapması da... ...hele yaptıkları müziği, rock müziğini yapmaları da e, aslında yasak. Evet o yüzden biz de e, hazır bu fırsatı bulmuşken, Eli hakkında vizyona girmişken... E, ...onun başrol oyuncusu e, Golşef Teferahin'den bir parça da çalmak istiyoruz. Hani e, Dinleyeceğimiz parça rock türünde bir parça değil ama... E, İran'ı ve bence e, sanatçının hislerini de çok güzel dile getiren bir parça Sükutu. kun bawa manan ara mesh sang رها باشد شکستی سخت خواهم دار سکوتم را نکن باور را نکن باون Ölşif'te Farhani'den dinledik Sükut. Bu hafta gösterime giren e, Eli hakkında filminin başrol oyuncusu kendisi e, Eli hakkında Asker Ferhadi'nin 2009 yapımı filmi ve bizde büyük ekranda görme fırsatı var bu hafta. Bu hafta e, bir diğer e, Berlin ödüllü film aynı zamanda yine çok tanınmış e, bir e, dünya sinemasının emektarlarından. Agnieszka Holland'ın yeni filmi e, Pokot İngilizce adıyla Spór Türkçesiyle İz. E, başrollerde Agnieszka Mandat Grabka, Victor Zborowski, Jakub Gierzał ve Patrycja Wolny yer alıyorlar. Berlin'de de e, Gümüş Ayı aldı geçen sene. Oscar'ın Oscar'larda da Polonya'nın aday adayı İz filmi. Eee ...çok sık görmediğimiz şekilde belli bir yaşın üstünde... ...öyle hani ilk bakışta bir fiziksel çekiciliği de olmayan... ...bir kadın kahramanı var. Gayet de hoş bir kahramanı var. Ve hani adını öğrenip kendisi hakkında bir şeyler öğrendiğimiz... ...tek kadın karakter de o değil filmde ayrıca. Yani o yüzden... E, i̇z, e, Melis'in de söylediği gibi... E, ...ilginç bir kadın karakteri alıyor merkezini. Artık emekli olmuş hani yaş itibarıyla de ama boş durmamak için ee, yaşadığı. Kasaba aslında kendisi şeyde yaşıyor, ee, daha ormanlık alanda, hani kasabanın dışında diyebiliriz, ee, kırsalda. Ee, İngilizce öğretmenliği yapıyor okulda. Ee, o işi birazcık gönüllü yaptığını da anlıyoruz aslında. Hani e, aslında emekli, emekli maaşı var. Ee, kırsala yerleşmiş iki köpeğiyle birlikte yaşıyor. Zaten hani filmin açılışı ve ortamı bize sunuşu e, o kadar e, hoş ki. E, tam pastoral, idil halinde bir hayat sürdürüyor iki köpeğiyle beraber dağlarda e, ama e, kendisi son derece hani e, ciddi bir hayvan sever e, çevre koruyucusu e, orada e, ama hani bu Polonya kırsalında ki en temel e, şeylerden biri aslında avcılık e, ve hayvanlara yapılan eziyet ona en çok rahatsız eden şey de bu etrafında ve bu konuda da hiç e, şey yapan bir kadın değil e, sözünü sakınan Ee, çekingen davranan ee, Özellikle yasa dışı e, işler yapan Yani mevsim dışı avlanan ya da hayvanlara karşı e, Acımasızca davranan şiddet uygulayanlar da polise şik, sık sık şikayet ediyor Ama tabii ki bütün bu e, şikayetlerini bir karşına alamıyor Çünkü o av partilerinin katılımcıları arasında e, Bölgenin bütün önde gelenleri var ee, Polis şefi ve işte vali falan herkes vali, dahil olması rahip üzere Rahip falan herkes Ee, aslında bir yerde de e, yani var olan hele şu anda Polonya'daki politik durumu da düşündüğümüzde giderek daha e, muhafazakarlaşan, e, faşizanlaşan bir rejim olduğunu da düşündüğümüzde e, bir yerde bütün bunlara karşı savaş açan tek başına bir kadın olarak da görmek mümkün. Yalnız da değil burada genç bir... E, ...adam var kasabada yaşayan... ...genç bir kadın var... E, ...arkadaşlık kurduğu... ...bir takım bölgede yine ormana meraklı... E, ...insanlarla insanlar komşularla var. tanışıyor. Ama ortadan köpekleri kaybolunca... ...işin rengi değişiyor tabii. Bir de e, kasabada e, bir takım... ...cinayetler işlenmeye başlanıyor. E, bunun peşine de düşüyor... ...bu baş karakterimiz Yanina. Evet... E, ...yani... Bir taraftan polisiye ama o polisiyeyi e, anlatış biçimi de çok hoş e, filmi e, aslında dört bölüme ayırmış yönetmen e, bunu da e, şeye göre avlanma sezonlarına göre e, ara şeylerle e, e, bir nevi ara başlıklarla e, mevsimleri hani avlanma sezonları üzerine açıp Polonya kırsalında e, insanların hayatının e, en azından bir kısmının ciddi bir kısmının nasıl başka canlıları öldürme ...merakı üzerine... E, ...geçtiğini... E, ...filmin bir sahnesinde çok etkileyici bir... E, ...aslında e, repliği var... ...yine poliste ifade verdiği bir şey... ...ya da şikayete gittiğinde... ...elinde fotoğrafla... ...şikayete geldim diyor... ...cinayet yani e, ihbar yapacağım... ...ne cinayeti diyorlar... ...işte... E, ...küçük bir hani yavru bir... E, ...ayı öldürüldü... ...bugün Mart'ın işte bilmem kaçı... ...ondan sonra Mart ayında... E, Ayı avlamak yasak. Hani bakın önünüzde av takvimi var diyor. Gerçi anlamıyorum diyor. Yani 28 Şubat'la kadar hani avlayabilirsin. 1 Mart'ta avlayamazsın. Hani bunun da bir mantığı yok diyor. Hani bir taraftan aslında sistemin kendisini de e, sorguluyor. Dolayısıyla hani film o polisiye damar üzerinden bu insanları kim öldürüyor, niye ölüyorlar? Aslında bir noktada cinayet olup olmadıklarından bile çok emin olamıyoruz. Bazıları daha doğal sebeplerle ölmüş, doğa eliyle ölmüş. Doğanın intikamı Doğanın. mı acaba? O sorusunu da kendi kendimize soruyoruz. Evet, tabii filmin sonundaki e, sürprizle açık etmeden, e, yani. Filmde, ...filmin görüntüleri müthiş güzel... ...o Polonya kırsalını, o ormanı... ...ve o dört mevsim içerisinde onun güzelliğini... ...o coşkusunu çok güzel çekmiş... ...görüntü yönetimi hakikaten muhteşem... ...ama o güzelliğin içerisindeki dehşet zaten... ...ve o, ondan doğan... ...Kontrast filmin... Ee, Bu polisiye şeyinin damarının ötesinde çok etkileyici bir film çıkartıyor ortaya. Çevreyle olan ilişkimiz, hayvanlarla olan ilişkimiz, insanı doğanın içinde nasıl değerlendirdiğimiz, bütün bunları da sorgulamaya açan bir film. Polonya'nın da bu seneki Oscar aday adayı aynı zamanda. Evet, hazır böyle bir güzel görüntüleri olan filmi sinemada bulmuşken kaçırmayın diyoruz. Just nu, innan vi går till nästa film, ska vi spela en låt från Elton John. Saturday Night's Alright for Fighting Altın John'dan dinledik Saturday Night's Alright for Fighting e, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor canlı yayındayız ve dinlediğimiz parça da haftanın yeni filmlerinden Kingsman The Golden Circle Kingsman Altın Çember filminde kullanılan parçalardan biriydi Matthew Vaughn'ın Kingsman serisinin e, için çektiği bu yeni filmde Altın John'un sadece şarkıları kullanılmıyor kendisi de <gülüyor> bizzat Altın John olarak e, oynuyor Evet filmde daha önceki e, ilk filmden Tara Negerton, Colin Firth, Mark Strong yine karşımıza geliyorlar. Ona onlara e, eklenen pek çok yeni isim var. Ama belki de en önemlisi kötü kadın rolündeki Julianne Moore. E, öncelikle bir uyarı yapayım. İlk filmi görmemiş olanlar için e, pek kolay anlaşılacak bir hikaye değil. Kingsman bir e, ülkeler üstü. ...casusluk organizasyonu... ...İngiltere bazlı... ...İngiltere'deki bir... E, ...terzi dükkanında işte... E, ...takım elbiseler yapılan... ...çok şık bir e, dükkandan... ...giriliyor zaten oradan kurulmuş... E, ...tam böyle bildiğimiz... E, ...gevşek bond... <gülüyor> ...diyebileceğimiz o 70'lerin 80'lerin... ...Roger Moore dönemi... ...her türlü garip gadgetların çıktığı... ...ve her türlü garipliğin olabildiği... ...işte aya falanla gidilebilen... ...daha eğlenceli... ...casus filmleri... ...türünden... ...hatta ilk filmde buna doğrudan bir referans da var... ...iki karakter konuşuyorlar... ...işte eski casus filmleri, yeni casus filmleri... ...biri diyor ki bu yeni filmler çok ciddi... ...James Bond bile ne oldu... ...işte hepsi böyle bir sürü dertliler... ...şudur budur... ...öbür karakter de diyor ki çok haklısın... ...ben öyle eski saçma sapan her şeyin... ...olabileceği filmleri... ...özlüyorum diye... ...bunlar o her şeyin olabileceği filmler... O yüzden mesela şey gibi şikayetler görünce ama mantıksız diye şikayetler görünce eleştirilerdi bana esas anlamsız o geliyor çünkü bu film başından söylüyor bize biz anlamsızız mantıksızız her şey olabilir diye ee, Ve bu ikinci filmde de ilk filmde genç bir ajanla e, tanışıyorduk daha doğrusu daha işte Ajan olması ajan, için ne? Kendisi böyle bir Alt sınıf İngiliz genciyken e, neredeyse işte aristokrat demeyelim ama gayet işte e, çünkü çok elit bir kurum içinde öyle bir takım kavgalar da var. Böyle alt sınıftan birilerini alabilir miyiz buraya onlar öğrenebilir mi gibi e, ve bu gencimiz kendi ispat edip e, Kingsman olarak devam ediyor bu ikinci filmde. Ama bunun nasıl olduğu ne olduğu Kingsman'ın ne olduğu falan çok minimal anlatılıyor ikinci filmde hani yine eğlenceli ama e, biraz e, sürekli olarak oh, ne olduğunu anlamamış bulursanız kendinizi e, o ilk filmi görmemiş olduğunuzdan olabilir görmeyenleri uyarıyorum tekrar. Ee, tabii bu sefer Amerika tarafındaki e, muadilleri, e, Kingsman Amerika tarafındaki muadillerinin adı da Statesman tahmin edeceğiniz gibi. Onlarla tanışıyoruz. E, Statesman'ın başında Jeff Bridges e, canlandırdığı bir karakter var. Onun e, genç yardımcısı ise Channing Tatum tarafından canlandırılıyor. Ayrıca Halle Berry de Amerika tarafından e, o kötülere karşı mücadeleye müdahil olan... Eski işte İngiliz e, şeylerine, dostlarına e, arka çıkan ekibin bir parçası. İddialı bir kadro var yani. Julian Julianne da e, dünyayı e, bayağı tehdit etmekte olan... E, ...elinde bir nevi işte e, insanları... ...belli bir grup insana çok detaya girmeyeyim... ...ölümle tehdit etmekte olan bir e, silaha sahip bir... E, İşte filmimizin ana kötü kadını. Aslında e, iki filmde de e, hoş bir şey var. O kötü insanların planlarında hep aslında mantıklı bir şey var. Niyetler çok fena değil. İlk filmde de e, Sen Yılacaksın karakteri dünya çok kalabalıklaştı. İnsanları azaltmak lazım diye aslında temelde doğru bir şey söylüyordu. Ama hani seçtiği yöntem çok <gülüyor> tercih edilecek bir yöntem değildi. E, film o açıdan bana biraz kafası karışık geliyor. Bir yandan aslında böyle... E, ...gayet e, eşitlikçi, işte e, ilk filmde e, hani sadece üst sınıfın kurtarılıyor olmasına çok ciddi karşı çıkan... ...bu filmde de başka şekillerde bunu gösteren ama bir yandan da gayet tutucu böyle bir şey yanında var işte Mutlu Son... ...işte tek eşli bir e, genç ajan şudur budur, e, şeyde kraliyet ailesine de damat giriyor zaten... Ee, o yüzden bir, bir kafası karışıklık var ama zaten film öyle büyük bir karmaşa ki bir, bir eleştirilecek yönü aslında 140 dakika olması. Hmm. Yani evet eğlenceli ama 140 dakika hakikaten zorlayan Olmasa bir süre. Olmasa da olur. Evet. Olmasa da olur. Aralardan çıkartılabilecek hmm. kısımlar, bölümler, karakterler gayet net görünüyor aslında. Ee, ama hani böyle büyük bütçeli, bol patlamalı iyice hani en olmadık şeylerin olduğu casus filmleri isteyen, görmek isteyen böyle bir ...bir iki buçuk saat e, kafasını boşaltmak isteyen dinleyicilerimize... ...bu hafta Kingsman'ı tavsiye edebiliriz. Evet, Bir de çok eğlenceli yani hani bu seri. Benim son yıllarda yeni başlayan seriler arasında en eğlenceli bulduklarımdan biri bu. Ee, daha hani uzaylı süper kahraman tarafında Guardians of the Galaxy... ...bu casus şey tarafındaysa Kingsman... ...benim de son yıllardaki favorilerimden. Matthew Vaughn da bu türü çok iyi çekiyor. Evet. Bir de kadro hakikaten kadro çok iyi. Müthiş. Yani Ternaggart'ın genç bir oyuncu ama çok iyi uyum sağlıyor herkese... E, Cullen Firth ve Mark Strong'la çok da güzel bir e, ekip halindeler e, Bir parça çalacağız ama ondan önce bir film daha tanıtalım biz size Kısaca haftanın korku filmi olarak Escape Room kaçış odası Peter Dux yönetmiş, başrollerde Skit Yorick, Sean Young, Randy Wayne ve Christine Donlan yer alıyorlar e, Bir grup arkadaş bir tanesinin doğum günü için biri hediye alıyor Los Angeles'ta işte kaçış odası denen böyle bir oyun odası gibi Bir yere kilitleniyorlar Belli bir süre içinde bulmacaları çözmeleri lazım Bir saat içinde ve çıkmaları lazım Çıkmazsak ne olacak Diyor bir tanesi işte Çıkamama şeyleri de burada hikaye başlıyor zaten. Çünkü bildiğiniz gibi bir grup arkadaş böyle bir şeye giriştiğinde sonu iyi bitmez genelde. Bir de doğum günü için böyle paralı oyunlar almayın. Bunu zamanında Michael Douglas'tan öğrenmiş olmanız gerekiyor. <gülüyor> evet o 20 yıl önce söylemişlerdi bize. Evet o da haftanın korku filmi. Kingsman'ın ilk filmde de olduğu gibi çok eğlenceli bir soundtrack'i var... ...ve özellikle de aslında e, bir John Denver hayranlığı var... ...Mark Strong'un karakterinin e, sık sık dile getirdiği. Hatta e, birkaç hafta önce Logan Lucky, Lucky için çaldığımız Country Roads da filmde önemli bir yer tutuyor... ...ama bu sefer değişiklik olsun filmde kullanılan başka bir John Denver parçası çalalım dedik. Any Song...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 John Denver'dan dinledik en Any Song. Haftanın yeni filmlerinden Kingsman The Golden Circle, Kingsman Altın Çember'de kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da Sinevil, Sinefil devam ediyor. Üç tane de yerli yapımımız var bu hafta. Ee, Türkiye'de premierini e, İstanbul Film Festivali'nde yapan Tarla Cemil Ağacıkoğlu'nun son filmi. Serkan Ercan, Ilgaz Koca Türk, Kenan Bal ve Hale Akınlı başrollerindeler. Evet bir ailenin hikayesi Tarık adlı genç adam işleri pek iyi gitmiyor. Borca girmiş durumda ve memleketindeki tarlayı satmayı düşünüyor. Ailesini bir şekilde ikna ediyor ve kardeşiyle beraber yola çıkıyorlar satmak üzere. Ama tabii ki çok da kolay bir dönem değil. Böyle bir gerilen ilişkiler arasında onların hikayesi tarla. Haftanın büyük bütçeli yerli yapımlarından biri de Atçalı Kel Mehmet. Hakan Şahin'in yönettiği filmde başrollerde Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplak Aslan ile Hülya Şen yer alıyorlar. Atçalı Kel Mehmet hem bir dönem filmi hem de bir aslında macera ve kahramanlık hikayesi. Gerçek bir halk kahramanının hikayesini e, beyaz perdeye taşıyorlar. E, 1800'lerin başlarında. 1800'lerin başı gibi bir dönemde geçiyor. İşte Efe'liğin hala e, geçerli olduğu bir dönemde. E, aslında bir nevi yerel e, yerli Robin Hood hikayesi gibi... E, ...halka uygulanan aşırı vergiler ve zorbalıklardan dolayı... E, bu, ...bu baskılar... E, hani ...hem halkı bezdiriyor... ...hem de... E, köyden kaçmış dağlara sığınmış e, Mehmet için ki Atçalı Kel Mehmet adını alıyor bir süre sonra onun için de bir fırsat oluşturuyor e, hem kendisi hem Efeler organize olarak e, bu zorbalara baş kaldırıp e, halkın haklarını koruyacak bir mücadeleye girişiyorlar e, görüntü yönetimi olarak e, atlı özellikle şey sahneleri e, aksiyon sahneleri açısından da E, hakikaten e, ortalamanın üstünde bir film e, Özellikle hani yerli film sevenler e, Tarihi kahramanlık hikayesi sevenler için Bu hafta Atçalık El Mehmet Vizyonda Haftanın diğer büyük bütçeli e, Türk filmi ise e, Bir komedi, bir devam filmi I Love You Too Sermeyen Midyat hem başrolünde oynuyor Hem yönetiyor filmi Ona Nikki Lee, Ayça Damgacı ve Josh Fallon eşlik ediyorlar İlk filmde bir yabancı gelin, Amerikalı gelin hikayesi vardı, ee, e, Tınne köyüne getirilmiş olan. Bu filmde ise bu iki kültür e, Tınne köylüleri ve Amerikalılar e, birbirini daha yakından tanıyor. Hem e, tekrar bir Amerika'ya dönüş var hem de Amerika'dan Tınne'ye gelen bir grup Amerikalı var, onların maceralarını anlatıyor film. Evet. E, bu hafta vizyona yeni girmiş olan filmleri böylece tanıtmış olduk. E, Vizyon filmleri dışında da e, gösterim programları devam ediyor. Değişik gösterim programları e, ve bir de film ekimi başlıyor. Önümüzdeki hafta sonu. Perşembe akşamı açılışı e, gerçekleşecek. 29 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gösterimler olacak. Bu sene 16. 16. gerçekleşen film ekiminin. E, ayrıca Ekim boyunca Ee, diğer şehirlerde de e, dolaşmaya devam edecek film ekimi programım. şimdi Türkiye'de ilk gösterimini film ekiminde yapacak olan e, bir filmden parçayla devam edelim e, Morrissey e, çok büyük bir hayran kitlesine sahip bir sanatçı Türkiye'de de onun e, BOP, yani biyografik filmi çekildi England is Mine adında onun da ilk gösterimi film ekiminde gerçekleşecek şimdi o ...filmden bir parçayla devam ediyoruz... ...New York Dolls seslendiriyor... ...Lonely Planet Boy... So all totaldan dinledik Lonely Planet Boy film ekime başlıyor bu hafta ve film ekimindeki filmlerden İngiltere benim Morrissey e, biyografisinden bir parça dinledik. Programımızın iyice sonuna gelmişken kısaca film ekimini tekrar bir hatırlatalım istedik. Geçtiğimiz haftalarda biraz e, daha ön plana çıkan filmleri konuşmuştuk ama e, çok adı geçmeyen filmler arasında da çok ilginç yapımlar var. Hemen onu da söyleyelim. Luguinino'nun son filmi ''Call Me By Your Name'' Bunların arasında özellikle ''Beni Adınla Çağır'' bu senenin çok konuşulan filmlerinden biri Ve Berlin'de çok beğenilen filmlerden ''Muhteşem Kadın'' da Film ekiminde karşımızda olacak Evet onun dışında önümüzdeki hafta sonu Adana Film Festivali de başlıyor Önümüzdeki hafta inşallah Melisa Adana'dan bağlanacağız Ve Adana'yı da bu fırsatla konuşmuş olacağız Evet orada da bu senenin e, Antalya iptal edildikten sonra en büyük ulusal film yarışması olacak aslında. O açıdan e, bir hayli ilgi çekici bu sene Adana Film Festivali. Evet, programımızın sonuna gelirken ve gelmişken Feryel'e çok teşekkür ediyoruz Teknik Masa'da. Ayrıca bu haftaki destekçimiz Fügen Çamlıdere'ye de çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.